Hazreti Peygamber, ben Necid ehlinin onlara ihanet etmelerinden korkuyorum, dedi. Ebu Bera, ben buna kefil olur, onları himayeme alırım, deyince Hazreti Peygamber beni İsa'yı olan ve lakabı el Mu'n nakliyemut olan Münzir bin Amr'ın komandasında 40 kişiyi gönderdi. Bunların hepsi Müslümanların hayırlılarındandı. Aralarında Haris bin Samme Haram bin Milhan, Urf bin Esma bin Said es Süleymi, Nafi bin Budel bin Verka el Huzayi, Amir bin Füheyre vardı. Bunlar Mayun kuyusuna varıncaya kadar gittiler. Bu kuyu Beni Amir arazisi ile Beni Süleym arazisi arasındaydı. O kuyuya indiklerinde Haram bin Milhan'ı, Hazreti Peygamber'in mektubu ile Amir bin ile gönderdiler. Haram, Amir'e geldiğinde, Amir mektuba bakmadan Haram'ı öldürdü.